Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında bugün Aslı ile birlikteyiz. Merhaba Aslı Hanım. Merhaba, nasılsınız? İyi, sağ olun. Ee, dinleyicilerimiz Aslı Hanım'a daha önce yaptığımız... Adici program ve Moranberlerle ilgili programımızdan hatırlayacaklar. Bugün daha memleketle ilgili <gülüyor> bir şey konuşacağız Aslı Hanımla. Bu sefer kendisinin bir kent üniversitesinde yazdığı bir tezden yola çıkarak bir program yapmayı planlamıştık daha önce kendisiyle konuşarak. Bugün Kemalist modernleşmenin adabı muasheret romanları popüler aşk anlatıları. Onlardan bahsedeceğiz. Ee, bu, e, isterseniz şöyle başlayalım. Nedir Adab-ı romanı? Ne anlıyoruz bundan? Ee, işte biraz onun için e, e, memleketten ayrılıp e, dış dünyaya açılacağız. <gülüyor> e, evet. Adab-ı romanları romanları hani bizim bugün artık hani Hollywood'un da önümüzde çok böyle ee, şey romantik aşk masalı olarak getirdiği Jane Austen romanları vardır. İşte mesela Jane Austen romanları birer adabı maşret romanı e, olarak adlandırılıyor. Yani İngilizcesiyle novel of manners ee, nedir adabı maşret romanı? O zaman belki de o 17. yüzyıldan itibaren aslında böyle e, kadınların e, ve ev içinin modernleşme ev içine dair modernleşme kargılarının başladığı yüzyıllardan itibaren böyle çok yaygın olarak görgü kitapları yazılıyor. Özellikle kadınlara yönelik. Bu görgü kitaplarında ne var aslında? Asıl kargı işte modern, bu modernleşen erkeğin yanında duracak kadının bir şekilde yapılandırılması inşa edilmesi aslında. Dert bu. Bu kadınlar neler okuyacaklar neler giyecekler e, ne tür işleri öğrenecekler görgü kitaplarının başlıca kaygısı bu yani bir şekilde ve bir yeni doğmakta olan bir kamusal yaşama e, hazırlıyorlar kadınları Ceynoşt'un da bu şeyin e, aslında görgü kitaplarının biraz e, işte şey, edebiyattaki iz düşümü onun için e, adabı muhasire romanları diyorlar şimdi e, tabii e, böyle çok romantik aşk masalı anlatıyormuş gibi görünen e, şey, Jane biraz hani böyle bize e, adab-ı kurallarını öğreten biri olarak karşımıza çıkınca, belki şaşıracağız ama asıl mesele bu. Yani, e, hı hı. yani aslında şu, görgü kuralları, yani romanların aslında bir nevi, Eğitim malzemesi olarak kullanılması yani hiç sanki dediğiniz gibi bunların romantik birer hikayeymiş gibi yani e, dışa yüzeyde öyleymiş gibi görünüp ama evet. hani daha biraz daha derinden baktığımızda özellikle kadınların e, normatif olana uyuma konusunda e, uyum ya da tırnak içerisinde uyum sağlama konusunda e, nasıl davranacağı nasıl hareket edeceği. Ve sınırlarını çizen kitaplar bunlar. Öyle değil mi? Kesinlikle. kesinlikle. Ee, aslında mesela ben ilk Jane Austen'ı e, işte derste dinlediğimde e, şu ilgimi çekmişti. Şimdi böyle bir e, aşk, e, önde bir aşk fon, şey var ama fonda. E, ama e, fonda e, böyle çok becerikli bir tüccarın, işbirleri bir tüccarın hesaplamaları var. Bu Hesaplamalar neye yarıyor aslında? kim çökmekte olan, yani ne, neyi anlatıyor bize? Bir e, toprak aristokrasi, İngiltere'de toprak aristokrasinin e, şey, ritüellerini anlatıyor. O ritüelin içerisinde tabii ki bu e, şeyler, m, aşk önemli bir parça. Çünkü aslında o top, e, baktığımızda toprak aristokrasi çökmektedir. Yani yerinde yeni bir sınıfa bırakacaktır Burjuvazi'ye. o Burjuvazi'nin böyle ufukta göründüğü çağlardır. Onun için zaten hani bu yeni modern şey için çağ için kadınların eğitilmesi gerekiyordur. Ee, onun için mesela gurur ve ön yargının Elizabeth'i biraz nedir işte özgür ruhludur, kitap okumayı sever ee, biraz daha o kadınların kadınlar için e, biçilen e, geleneksel rollerden uzaklaşmıştır. Jane Austen bizim e, dünyamıza ya kadınların dünyasına aslında flörtü topmak istiyordur. Evet. Flörtün e, öyle bir yanı var ki e, çok e, yapılandırmış bir alan içerisinde gerçekleşmesi şarttır. Yani öyle hani e, mesela kızını bırakırsan... E, davulcuya, evet. zurnacıya varır meselesine. <gülüyor> Hiç bunlar şansa bırakılmaz. Yani davulcuya, zurnacıya şöyle dursun e, yıllık gelir hesaplanmış e, evet. şeyler Çok. bayağı zengin e, taliplere e, gider. E, burada işte o aşkın üremenin, mirasın e, ve işte sınıflar arasındaki geçişin kontrolü söz konusudur. Yani onun için böyle ee, hani kime aşık olunacağı önceden evet. belirlenmiştir. Evet. Ee, e, bu mesele yani e, orada hani e, mesela sonra dizisinde çok meşhur oldu. E, işte Gurur ve Önyargı'nın dersisini Colin Firth e, canlandırınca böyle bir romantik e, dersi karakteri de ortaya çıktı. Ama asıl bu romantizmin altında e, yatan şey Sınıflar arası bir şey, nasıl desem, evlilik sözleşmesinin nasıl imzalanacağına dair bir şey. Ee, tabii bunun evet. içinde kadınların eğitimi e, çok ön planda. Kadınların neler okuyacağına dair e, şeyler, mesela kadınlar ne okumalı, nasıl giymeli, ne öğrenmeli meseleleri çok fazla e, ön planda. Boş zaman kavramı çok fazla ön planda. Onun için bir eğitim kitabı olarak da e, şey işte görüyorlar. Diyeyim. Evet bu adab, yani o yüzden zaten bunları adabı muaşeret romanları evet. demek e, doğru. Peki Türkiye'ye gelelim. Sizin evet, derdinizde zaten. Gelelim. Evet <gülüyor> Memleketi... Türkiye'ye gelelim. Evet. E, Türkiye'de de işte tahmin edilebileceği gibi bizim hani e, aşk romanları yazarlarımız işte e, Kerime Mazes Tarsim Bergant. Bir birçoğunun uyarlamasını biz tabii ki Yeşilçam aracılığıyla çok biliyoruz. Hatta böyle mesela Yeşilçam uyarlamaları hala bizi gülümsetir, değil mi? O konuşmalarla stilize davranışlar vesaire, hani köşklerde, konaklarda geçen yaşam vesaire, onu da onlara bakıyoruz. Ama iş işte mesela Bizdeki karşılığı da o Adab-ı Maşret romanlarının e, Kerime Nadirler ve Mazes Tahsin Berkantlar eğer böyle bir sınırsal e, yapı içerisinde hani aşkın e, ekonomi politiği olarak okunduğunda bu e, şeyler romanlar hiç de öyle hani komik e, şey e, nasıl konuşmalar falan onların bir yere oturduğun sınırsal bir karşılığın olduğunu görüyorsunuz. Ee, bizdeki şeyleri pardon ve oldukça ideolojik bir şey aslında bu yani evet çok yapılan... ideolojik bir şey evet, çok ideolojik bir şey şimdi bizde mesela ne yapıyorlar Kerime Nendir vesaire hani mesela erkek yazarlar tarafından özellikle o dönemde e, Kerime Nendir'lerin mazeri tersinlerin yazdığı romanlar böyle ucuz hissi kitaplar olarak nitelendirilmiş ve e, aslında genç kızların bir şekilde e, muhayyilesini bozacağı yönünde endişeler sarf e, edilmiş. E, e, ama baktığınızda bunların genç kızların muhayyilesini bozmak ya da ne bileyim böyle çeşitli zararlı yönleri e, yönlendirmek şöyle dursun, bunlar böyle çok ciddi ahlaki sınırlar getiren, ve yine böyle aşkı hani çok böyle belirlenmiş bir oyun alanı içerisinde tutan kitaplar. Bunla neyi kastediyoruz? Mesela hani yine o çok bildiğimiz Yeşilçam uyarlamalarından hatırlayalım. Aşk kimler arasında gerçekleşir aslında? Hep kuzenler. Evet doğru. Yani mesela, evet yani mesela orada da aşkın. Ee, dışarıya taşmasına, tesadüflerle gerçekleşmesine asla izin verilmez. Çünkü o sınıfsal saflığı e, korumak gerekiyordur. Ee, yani orada bir romantik aşk e, havası verebilmek için de şunu yaparlar genellikle. Ee, şeyler, aşıklar birbirlerini küçükken daha çocukluktan itibaren seçerler. Yani bu çocukluktan itibaren seçme meselesi ee, biraz daha şey hani e, büyüdüklerinde mantık çerçevesi içerisinde evlendirilmiş e, bir çiften e, çıkarır onları. ve Çocukluk yani ço sanki böyle ilahi bir şeyle buluşturulmuş bir aşık e, çift konumunu yükseltir. Yani daha beşik kertmesidirler vesairedirler falan filan ve birbirlerini keşfedişleri de e, genellikle yine o domestik alan içerisinde olur. Aile sınırları içerisinde olur. Ve genellikle de bazen evlilikten sonra ya da evlilikten önce kendilerini o flörtü, flörtü de aile içerisinde yaşarlar. Korunaktadır. Yani burada önemli olan aile sınırları dışına taşan her yer e, zararlı. Yani evet. bu sokak ve başka sınıflar. Buna, e, Burjuvazi de dahil olmak üzere başka sınıflar hep zararlı. Yani bunu evet. öğretiyor kadınlara. Dur. İsterseniz bir ara verelim şimdi. Tamam. E, iki. Ne çalalım bugün? Ne istersiniz? E, işte, belki 1930'ların kitaplarını konuştuğumuz için e, bir e, şey e, Too Many Tears e, var 1930'lardan bir caz parçası e, Ambrose e, orkestrasının e, şarkısı. Onu e, çalalım isterseniz. Tamam, çalalım. Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında bugün Aslı Güneş ile birlikte adabı ı Muhaşeret romanlarını konuşuyoruz. Programımızın ilk bölümünde e, adab-ı romanı kavramından ne anlıyoruz? E, bunun e, kavramın ortaya çıkışından biraz bahsedip Türkiye'deki e, örneklerine geçmiştik. E, şimdi biraz buradan devam edeceğiz. E, i̇lk bölümde... Aslında çok güzel bir şey söylediniz Aşkın Ekonomi Politiği'nin romanları bunlar öyle değil mi <gülüyor> evet, Aşkın Ekonomi evet. Politiği işte, e, sınıfların aslında e, hem ilişkileri düzenlemesi hem aslında e, sermayenin içeride kalması e, Hı -hı. hem de özellikle kadınların hem davranış kodları hem de kadınların aslında özgürmüş gibi görünüp o özgürlük alanlarının da belirli rollerle e, çevrelenmesinin romanları bunlar bir taraftan öyle değil mi? Kesinlikle kesinlikle yani o özgürlük ve aslında belki e, bir şekilde e, alanın gelişmesi tamamen sınıfsal kontrol altında oluyor. Yani o sınıfsal kodların izin verdiği ölçüde ya da belki modernleşen erkeğin gereksinimi ölçüde bir özgürlük. O, orayı çok e, kesin çizgilerle ayırıyorlar. Evet, bir de şey çok önemli. Siz de bahsediyorsunuz zaten. Hani bu filmlere de, Yeşilçam filmlerine de çevrildiğinde bunlar. Hani kadının o e, modernlik kodlarını, sınıfsal kodlarla birleştirdiğinde modern erkek tarafından tamamen e, değiştirilmesi, dönüştürülmesi ve hatta erkeğin daha önce başka bir ne diyeyim sınıf ve kimlikte gördüğü bu kadını tanıyamaması birdenbire. Hı hı, yani hı. aslında kadının tanınmaz hale gelmesi. Bu hani evet. Yeşilçam filmlerinde de gerçekten çok gördüğümüz bir şeydir. İşte kadını bir köyde görür. E, hı hı. işte evlenir kazara. Ondan pek işte kendi sınıfına uygun bulmaz onu fakat sonra kadın işte e, giyinmeyi, kuşanmayı, yürümeyi öğrenir, biz bunu böyle uzun uzun filmlerde de görürüz, sonra tekrar kadının karşısına çıkar ve birden kadın şey bambaşka birisi olarak e, erkeğin karşısında göründüğünde erkek onu tanıyamaz. Evet. Bu genellikle mesela ilk dönemde işte belki bu ıı, şeyin ıı, akrabalık meselesinin çok daha ön planda olduğu dönemde mesela o köydeki kız uzak akraba kızıdır. Yani yine o ıı, tırnak içerisinde soylu kan içerisindedir. Yani ıı, onun dışında değildir ama ıı, yoksul düşmüştür, gelir ve o şey kültüre dahil olarak... Iı, Tekrar erkeğin beğeneceği bir kadın formuna dönüşür. Ee, daha sonraki dönemlerde de evet şey vardır yani akraba değil ama işte ne bileyim köylü, görgüsüz, cahil bir kız gelir. Yine o kültürel forma bürünür. Burada belirleyici olan e, kültür. E, Norbert Elias'ın e, uygarlık sürecinde Almanya için e, altını çizdiği bir nokta var. Yani sınıfları birbirinden ayıran şeyin şey kültür oluyor. Bizde de yani Ada bu maşret romanları Cumhuriyet dönemi Ada ı maşret romanlarında şöyle bir şey var e, düşmüş elit sınıf için ayırıcı şey ayır şey kültürün kendisi yani ancak sınıfsal aidiyetlerini o kültürü rafine tutarak e, koruyabiliyorlar. Onun için köydeki kız. E, zın, sınıf değiştirme e, ya da sınıf atlama oraya dahil olması kültür aracılığıyla oluyor. Evet. E, bir de e, bu e, kitapları yazan yazar, kadın yazarlara baktığımızda, özellikle işte ilk aklımıza gelen kadın yazarlara baktığımızda işte Güzide Sabri, e, Muazzez Tahsin Berkant ve Kerime Nadir. Onların da aslında belirli sınıflardan gelen kadınlar olduğu. Herhalde bu evet metinlerin ortaya çıkarılmasında önemli bir unsur kesinlikle e, tabi bunlar eğitimli kadınlar ve tabi e, şu, şurasıyla da şimdi Cumhuriyet döneminde de kadınların aslında bir şekilde kültürle e, bir e, modernleşme projesini dahil edirme şey var yani bu aslında belki de hani aşk romanlarının çok okunurluğunu da göz önüne alırsak hani yazıldıkları sınıfın da ötesinde daha kitle olarak kadınlar için bir eğitim aracına dönüşmüş olabilir. Yani bunu biz şimdi derin bir araştırmanın konusu kimler okudu o dönemlerde vesaire bilmiyoruz ama elimizde öyle veriler yok ya da ben de yok en azından. Ama şunu tahmin etmek güç olmasa gerek. Yani bunlar okunduğu ölçüde her kadın için bir şekilde hani o cumhuriyet projesinin de onaylayacağı bir eğitim aracına dönüşüyor. Çünkü aslında o vurgu mesela öyle vurgular var ki işte e, diyelim ki kelimelerdir ka, karakterini e, anlatırken işte e, şeyi e, mesela funda otururken eliyle e, eteğini düzeltti. Şimdi mesela e, o kadar görgü kitabı gibi e, aslında ince ince düşünülmüş, tasarlanmış ve Kadınlara gerçekten her alanda nasıl davranmalarını öğreten e, şeyler, e, kitaplar bunlar. İşte şunları okuduğu, şunları okuduğu için yoldan çıktı. Ya da e, ne bileyim işte e, şey dışında, hani o sınıfsal e, rafineliğin dışında birileriyle tanışınca başı derde girdi. Hep böyle e, evin duvarları dışındaki tehlikeyi gösteren böyle çok şey kitaplar bunlar. O anlamda bu Sınırsal bir aşk hikayesi anlatıyorlar bize. Yani e, evet. şeyler yani. e, yeşil o zengin kız fakir olan e, şeyit tabii çok daha sonraları geliyor. Evet, bu da bu da e, o sınıfın kendisini de korumasını sağlıyor aslında bir taraftan, değil mi? Yani sınıf kendi sınırları içerisinde kendini evet. koruyor ve o tekinsiz alanları da işaret ederek. E, tekinsizliği de aslında e, imlemiş oluyor bir taraftan hani tekinsiz olan ne? Evet. Bütün bu. Evet. E, kamusal alanın tekinsel, tekinsiz mekanları ve bu me mekanların kadınlar için e, ne tür kodlarla işleyeceği de önemli bir unsur olarak aslında, yani aslında kamusal alanın kendisi de kadınlar için tartışmalı bir mekan ve sınırları çizilmiş bir bölge olarak yer alıyor sanki romanlarda. Evet böyle şey ben o tezde e, aslında bir, bu e, kırmızı başlıklı kız benzetmesini kullanmıştım. Aslında evet. mesela bütün romanlarda e, belki o, o şey kırmızı başlıklı kız bir e, şey olarak arketip olarak yer alır. Çünkü aslında kadın yani dış dünyanın o kamusal alanın çok böyle çağrısına baştan çıkarıcı çağrısına uyduğu anda gittiği anda oraya yani kurdun karnına girer. O evet. kurdu yani bütün romanların aslında vazgeçilmez örgüsü budur, olay örgüsü, kurdum karnına girer ve onu oradan tabii ki bizim esas olanımız kurtarır. Yani o esas olan da aslında o sınıfın ve ailenin temsilcisidir. Evet, yani kadın kendi özgürlük alanını kendisi belirleyen birisi olarak hiç ortaya çıkmıyor aslında. Çıkmıyor. Her zaman başkaları evet. tarafından yönlendiriliyor ama Metin bize sanki e, bu kadın var olduğu e, şeyden başka bir şeye dönüştüğünde özgürleşmiş gibi gösteriliyor. Evet. Ya da özgürleşmenin ben, ki, pardon buyurun. Yok, e, özgürleşmiş gibi ve sanki ortada gerçekten e, sözünü etmeye değer bir aşk varmış gibi e, söz ediliyor, gösteriliyor. E, i̇şte orada romantik aşk kavramını da sorgulamak gerekiyor yani romantik aşk kavramı e, evet. romantik omanı her şey aslında yani hani e, çok planlanmış böyle bir muhasebe defteri gibi tutulmuş e, o muhasebe defterinin içerisinde e, şeyler var ne bileyim e, gelir gider tabloları miraslar e, çeyiz vesaire her şey var ama romantik romantik kısmı çok az Evet doğru tamamen normlarla çizilmiş bir ilişki belirleniyor. Evet. Ayrıca kadınlar olarak e, giderek daha zor günler yaşadığımız bu günlerde e, her şeyin sınırlarının çizildiği bir dünyada sınırları yok etmek için bu kadar uğraşırken e, bu kitapların hala bugün de var olmadığını söylemek çok zor öyle değil mi? Bugün de bu evet. kitaplara maalesef karşılaşıyoruz hala. Evet hem karşılaşıyoruz hem de aslında mesela bu dönemin ruhuna e, keşke vakit kalsa e, şimdiki dizilerden söz etsek. Şimdiki diziler de evet. aslında çok, çok yani aynı isteği görüyorlar gerçekten evet. son derece evet. ideolojik Evet, çok Ve o yine aşkı bir domestik alan içerisine sıkıştıran ve orada muhafazakar rolünü tamamlayan diziler. Bugün e, bu sözünü ettiğimiz Adal ve Muhaşerit romanları dönemin e, o muhafazakar ruhuna ve kadını e, kamusal alandan uzaklaştıran ruhuna çok uyuyor. Ve tekrar ediyor. Evet. Çok haklısınız. Aslı Hanım çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ee, ediyorum. Çok ufuk açıcı bir konuşma oldu. Teşekkürler. Ee, başka programlarda görüşmek dileğiyle değil. Evet, keşke pandemi döneminde gerçekten aşktan bahsedebilseydik ama daha çok başka şeylerden bahsedelim. Çok teşekkürler. Hayır. Biz teşekkür ederiz. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Günün ve Güncel'in Edebiyatı Romanlar, Hikayeler ve Kahramanlar